Efendim merhabalar, Burç efemden çocuk deyip geçmeyin programından hepinize selam ve sevgilerimizle bir programımıza daha başlıyoruz. Efendim koca bir Ramazan'ı neredeyse tükettik. Artık yarın arefe günü, ertesi gün bayram, Allah nasip eder ise bayramda çocuklarımızla, ailemizle, eşimizle, dostumuzla beraber olacağız. Umuyorum ki bu Ramazan hepimiz için e, çocukları yetiştirme adına da verimli geçmiştir. E, geriye dönüp baktığımızda aslında hep şu manzarayla karşılaşıyoruz galiba. Keşke azıcık daha gayret etseydim. Keşke şunu da yapsaydım. Keşke şöyle de olsaydı. E, deniliyor galiba Ramazan'ın sonlarına doğru yaklaşırken. Geçenlerde e, arkadaşlar arasında konuşurken... Ee, şöylesi bir şey geçti, Ramazan'a veda, Ramazan'ın son günleri, Ramazan'ın gidiyor şu, artık, hani sanki böyle bir varlık gidiyormuş gibi, hani sanki çok sevdiğimiz bir insan gidiyormuş gibi, sanki fizikte bir şey varmış da, onunla el sallayarak veda ediyormuş gibi, garip bir haleti ruhiyeye sokuyor insanları. Ve evet, Ramazan'a artık, El sallayarak veda etme zamanı geldi. Yarın Arif'e, Allah nasip ederse, çocuklarla birlikte ertesi gün bayram, e, bayramda çocukların beklentileri var. Çünkü bayram denildiği zaman çocuğun kafasında kendisine göre şekillendirdiği bir takım şeyler var. İşte anne babalar bayram sabahından başlamak üzere kendilerince oluşturdukları bir bayramı değil... Çocukların ruhundaki bayramı yaşatmak üzere çocuklara bir bayram sabahı, bir bayram gezmesi, bir bayram ziyaretleri sunmaları lazım ki çocuklar bayramı doyasıya yaşasınlar. Maalesef çok defa şöyle oluyor. Bayram günleri yetişkinlerin işte küskünlerin barıştığı, ailelerin ziyaret edildiği işte şuna gitmezsek ayıp olur, şuna şöyle yapmazsak ayıp olur diye yetişkinlerin kendi dünyasında hayal ettiği, kendi dünyasında programladığı bir bayrama dönüşüyor çok defa ve o programın içerisinde çocuk ve çocuğun duyguları maalesef çok defa olmuyor. Gelin var mısınız bu bayramı çocuklarımızın önüne diz çökerek böyle onlarla göz göze gelerek, Onların elini tutarak ve tebessüm ederek bakarak onların en azından bir gününü onların nasıl arzu ediyorlar ise o şekilde geçirmesini e, sağlamaya var mısınız? Ve gelin var mısınız bu bayramda hani biz eş dost ziyareti yapıyoruz ya. Hani çocukları da çok görmüyoruz ya hani gözümüzün önünden kaybolup gidiyorlar. Bir bakıyoruz ki eş dost ziyareti sırasında çocuk çocuğu bulmuş o onu itmiş bu bunu kalkmış vesaire. Biz unutup gidiyoruz yani büyükler yetişkinler, büyük insanlar, burnu büyük insanlar. Hani işte o yetişkinin kendinde vehmettiği, zannettiği ve çocuğu da çok kendi dünyasına almadığı o büyük insan ruhundan sıyrılıp ziyaretlerimiz sırasında da Var mısınız? Çocuklarımızı da hesaba katalım. Onlarla e, içli dışlı olacak efendim, ziyaretler planlamaya çalışmaya var mısınız? Ve onlar sıkıldığı zaman, onların sıkılmasını, onların hadi anne gidelim, hadi baba gidelim demelerini hiç kaşımızı, gözümüzü, ağzımızı, burnumuzu eğmeden, elimizin tersiyle kenara doğru itmeden, tamam kızım demeden eğer sıkılıyorlar ise onların da dünyasını, Yaşatmaya var mısınız bu bayram? Var mısınız hadi bu bayramı çocuklarımız için geçirmeye var mısınız? Şimdiye kadar geçirdiğimiz bayramlarda belki kendi çocukluğumuzda yaşayamadığımız bayramları hesap ederken gelin bu bayramda çocuklarımıza gerçekten bir bayram yaşatmaya var mısınız? Her şeyimizi, ziyaretlerimizi, gideceğimiz, geleceğimiz yerleri ee, araba'ya bindik, otobüse bindik, minibüse bindik. Çocuklar arada ezildi, sıkıştı, perişan oldu, kanter içerisinde kaldık. Babamız kızgın kızgın bakıyor, annemiz ofluyor, pufluyor. Yapmadan bir ziyaret silsilesi oluşturmaya var mısınız? Çünkü çocuklar öylesi hallerde eğer sürüklenerek gittikleri babalarının, annelerinin yanında kendilerini hissederler ise bayramı bayram tadıyla yaşamazlar. ...babalarının öyle kanter içerisinde... ...oflaya puflaya... ...annelerinin sıkıntılı sıkıntılı... ...kendilerini de... ...işte bir... ...hani o evin içerisinde bir eşya gibi sürüklenerek... ...götürüldüğünü hissederler ise... ...çocuklar bayramı yaşayamadıkları gibi... ...ötesinde de... ...kendi kişilik ve karakterlerini de... ...geliştiremezler... ...çocuk... ...ailenin yanında... ...kendisini bir mal gibi hissetmemesi lazım... ...anne çocuğuna bir eşya gibi bir mal gibi muamele yapmaması lazım. Evden çıkıyoruz, bayramlaşmaya gidiyoruz. Çocuğun saçlarını tarıyoruz, başını tarıyoruz, işte kıyafetini düzeltmeye çalışıyoruz vesaire ve o kıyafetleri düzeltirken de azarlıyoruz. Efendim şu kıyafetinin haline bak. Git içeri beni rezil edeceksin. Gittiğimiz yerde sakın elini şeker uzatma. Baksana kaç kere söyledim. Bir daha söylemek istemiyorum. Oturduğun yerde oturacaksın. ''Zaten gittiğimiz yerdeki kız da zaten çok şımarık, sakın onun, ona uyma.'' gibi, çocuğun gözünde anne babayı küçük düşürücü cümleler kurmamaya var mısınız? ''Gelin hadi bu bayramda çocuk ruhunu yaşayarak ve çocuklara da kendi duygularını yaşatarak bir bayram geçirtmeye var mısınız?'' Göreceksiniz belki de hani o eski bayramlar dediğimiz bayramlardan bir bayram da sizin ruhunuzda salınım yapacak belki de eğer büyüklük tutkunluğu içerisinden çıkar ve kendinize göre hazırladığınız sadece kendinize göre hazırladığınız programdan çıkar da çocuğunuza göre bir program yapmaya çalışırsanız göreceksiniz siz de o bayramdan keyif almaya başlayacaksınız. Ve bayramı. Ramazan bayramını çocuklarıyla birlikte geçirmek isteyen aileler için en önemli şey, özellikle babalar için en önemli şey, bayram sabahında çocuklarını bayram namazına götürüyor olması. Çocuk için sabah erkenden kalkmak, efendim böyle sabahın o serin rüzgarını teninde hissederek, efendim abdest almak, Efendim tatlı bir şey ağzına koymak. Efendim eğer geç kalırsak yerde betonda efendim toprakta namaz kılmayalım diye efendim belki de seccadesini böyle sarıp koltuğunun altına koymak. Hatta dışarıya çıkarken bir de takkesini başına böyle koymak. Sonra dışarıya çıktığında karşı komşunun işte oğlunu görmek, Ahmet'i görmek, Mehmet'i görmek... Onlarla birlikte camiye sanki böyle oluk oluk akan zerrelerden bir zerre. Efendim o camiye doğru akan suyun bir parçasını da çocuğun kendisi olarak hissetmesi. Ve babasının yanında emniyet içerisinde. Efendim camiler çoğu zaman dışarıya da vaazlarını veriyorlar. Kulaklarında hocanın o cami vaazını işiterek adım atıyor olması... 20 yıl sonra, 30 yıl sonra kendi çocuklarına anlatacakları tatlı anılardan bir anı ve çocukların da dine karşı, İslamiyet'e karşı, yaşadıkları atmosfere karşı bir aidiyet hissi e, bağlaması açısından, dine daha iyi, sıkı sıkıya bağlanması açısından oldukça önemli Ramazan veya Kurban Bayramı sabahında çocuğun o kalabalık yürüyüş grubu içerisinde, kortejin içerisinde, tören alayı gibi, efendim camiye doğru gidenlerin içerisinde, bir çocuğun da kendisi olarak camiye gitmiş olması. Aman babalar, ne olur bir gün, senede iki kere yaşanıyor bu, bu iki günü ne olur ihmal etmeyin. Kalkamadı çocuk daha, hazırlanamadı çocuk daha, Of oh, ben gideceğim, yahu sen gitsen, tek başına gitsen, yani çocuğunu da orada bırakmış olsan senin adına belki evet dinen bir kazanç olmuş olur ama çocuğunun hatıra defterinin içerisinde yazılacak olan birkaç satıra engel olmuş olursun. Çocukluk bu. Yedi yaşında çocuk diyelim ki ve camiye gidecek. Hatta dört yaşında hatta beş yaşında babasıyla birlikte camiye gidecek. Efendim e, kaç sene kaç kere gidecek ki bir çocuk camiye? İşte on sefer gider. Bilemediniz on beş sefer gider. 15 seferden bir seferini işte çocuk kalkmadı diye götürmediniz. Bir seferinde efendim eşinizle tartıştınız diye götürmediniz. Bir seferinde çocuk kendi istemiyor diye götürmediniz. E geriye kaç sefer kaldı? Yani bir çocuğun camiye gidişi babasıyla bayrama gidişi, efendim taş çatlasa on keredir bu on kereden bir keresini bu sefer ihmal etmeyin. Efendim geçenlerde ee, taraf gazetesindeki ee, ...Ahmet Bey'in yazısını okudum. Ee, Ahmet Bey'in yazısında... ...çocukluk yıllarında... ...aldığı bir... E, ...pidenin... ...o pidenin sıcaklığının... ...yıllar sonra... ...kendisini yıllar öncesine... ...nasıl götürdüğünü... ...ve inanıyor olmanın... ...inanarak efendim bir... ...oruç sofrasında, iftar sofrasında... ...oruç açmanın... ...keyfinin nasıl bir şey olduğunu... ...çocukluk yıllarında... Hatıralarını hatırlayınca kendisi bir yazı kalemi almış. Okumanızı tavsiye ederim. Ahmet Altan'ın yazısı. E, gariba pideydi. Ramazan pidesi isimli bir yazıydı. Yani çocuklar çocukluk döneminde aldıkları bir pidenin çıtırtısını, yerkenki lezzetini, Ramazan bayramı sabahında efendim yolda yürürkenki tenine dokunan o rüzgarın meltemini, Meltem'in efendim tenine dokan, dokunan kısmını, yolda arkadaşıyla şakalaşmasını, babasına ikide bir zıplaya zıplaya bir şeyler sormasını kendisi 50 yaşına geldiğinde, altmış yaşına geldiğinde inşallah bir köşe yazarı olur ise siz de orada okursunuz çocuğunuzu aslında ne kadar büyük bir iyilik yaptığınızı şu anda eğer onu göremiyorsanız. O yüzden mutlaka özellikle babalara tavsiye ediyorum ki çocuklarınızı mutlaka bayramda e, namaza götürünüz. Annelere burada hemen hatırlatma yapmak istiyorum ki eğer eşiniz bu konuda biraz hassas değil ise mutlaka eşinizi allemedin, kallemedin, çocuğunuzu allemedin, kallemedin. Hadi koçlarım diye çocuğunuzu ve eşinizi camiye gönderme noktasında bir şeyler yapmaya çalışın. Son bir şey daha söyleyeyim bayram sabahında çocukların camiye gitmesinin önemiyle alakalı olarak ne olur? Camilerin içerisindeki, efendim, ee, cami görevlileri de dahil olmak üzere, camiye gelenler de dahil olmak üzere ne olur? Çocuklara incitmeden caminin içerisinde muamele yapın ne olur? Ne olur çocukların caminin içerisindeki o cıvıldaşmalarını, Melek sesini andıran o cıvıldaşmalarından ne olur rahatsız olmayın. Çocukları kışkırtarak, çocukları kovalayarak, gürültü yapmayın, vaaz dinleyemiyorum diye kaşlarınızı çatıp, dönüp arkanıza bakıp, çocukları yanlarınızda çimdikleyerek, azarlayarak ne olur caminin içerisinde, cami ahlakıyla yakışmayan bu garip tutum içerisinde ne olur olmayın. Bakın caminin içerisine gelip de camideki o asık suratlar, Camideki o, siz hissetmiyorsunuz belki, bir tane çocuktur. Çekil kenara diyorsunuz, gürültü yapma diyorsunuz, azarlayıp çocuğu dışarı çıkartıyorsunuz. Ama korkun ki o çocuk belki de bir daha camiye gelmeyecekse, o camiye gelmemenin hesabı belki de sizden sorulacak. Ne olur? Şu bayram sabahında... Keşke ellerimizde, ceplerimizde birer şeker olmuş olsa, böyle ceplerimize koymuş olsak. Yolda giderken komşunun çocuğuyla azıcık has bir hal etmiş olsak. Nasılsın demiş olsak ve tutsak çaktırmadan bir tane şeker vermiş olsak. Sanki kortejleri karşılama heyeti gibi ne olur ki caminin önünde üç beş tane şadırvanın kenarına oturmuş böyle amcalar, yetişkinler çocukları orada gördüklerinde tebessümle karşılamış olsa. Onlarla hasbihal ederek camilerin içerisinde buyurun diye karşılık vermiş olsa ne var? Bir keresinde şöylesi bir manzarayla karşılaştığını söyleyen çocuk, yanıma gelen çocuk, benim içime öyle bir acı çökertti ki, şöyle bir şey söyledi, safa durmuş, Efendim o safın yanına hemen birdenbire arka taraftan birisi gelmiş sıkışmış araya galiba geç kalmış. Çocuk da hemen yanında aslında. Yani o araya girdiğinde çocuk birden kendini kenarda hissetmiş. Hatta öyle bir kenarda hissetmiş ki Allahu Ekber deyip ellerini bağladığında bir de dirseğiyle çocuğu kenara doğru itmiş. Ya yani ben mesela şöyle düşünüyorum... Ya Allah'tan korkmaz mısın? Mesela o sırada seni Allah kameraya alıyor. Yani inanan bir insansın, camiye geldin ve Allah'ın aziz bir kuluna, senden aziz o. Sen günahkarsın ama o aziz, günahsız da. Ve melek hükmünde olan bir kişiye dirseğini vuruyorsun, kenara doğru it ittiriyorsun. Mesela utanmaz mısın mesela bu halden? Ne olur caminin içerisindeki adabı hani Osmanlı'da olduğu gibi hani bir dönem yaşandığı gibi çocukları buyurun edip o İslam'ın en güzel hallerini çocuklara yaşatacak şekliyle ne olur birbirimizle ikaz etmiş olsak. Sevgili amcacığım çocuğu azarladın ama bak küstü çocuk kenara çekildi korktu belki bir daha gelmez diye birbirlerimizi de ikaz ederek e, ne var ki bu bayram sabahını öyle geçirmiş olsak. Efendim bayramdan açıldı söz ve gönderdiğiniz e-maillere biraz sonra komplesine inşallah cevap vermeye çalışacağım. Kısa kısa cevap vermeye çalışacağım. Eğer azıcık bir reklam arası için bize müsaade ederseniz hemen tekrar geleceğiz. Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Hızlı bir şekilde geçen haftadan beri gönderdiğiniz e-mailleri cevaplandırmaya çalışacağım şu dakikadan itibaren. Ha, bu arada bize nasıl ulaşabilirsiniz sizlerde sorularınız var ise e, o takdirde iki e-mail adresi vereyim e, çocuk deyip geçmeyin çocuk deyip geçmeyin at burchefem.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Yahut da e, internet sitemizden kişisel internet sitesinden daha kolay gönderiliyor galiba yoğunluklu olarak oradan geldiğini görüyorum mesajların www. AdemGunes.com internet sitesine girdiğinizde Adem Güneş'e sor butonunu tuşladığınızda, efendim çıkan menüyü doldurduğunuzda sorular bize geliyor. Efendim ilk mesajımız Seval Hanım'dan. Seval Hanım'ın üç tane sorusu var. Birinci sorusu çocuklar arasında yemek yedirirken kıskandırmak doğru mu? Hani işte bak bak o yiyecek hayır sen ye hadi gel çabuk sen ye şeklindeki bir kıskanç, kıskandırmadan bahsediliyor. Bu kesinlikle doğru değil. Yani çocuk eğer tetiklemeler ile itmeler ve çekmeler ile yemek yedirilmeye başlarsa bir süre sonra çocuk yemeğe karşı bir direnç oluşturacak oluşturacaktır. Çocuğun en sağlıklı beslenmesi kendi halinde olan beslenmesidir. Kendi... ...bünyesi, ihtiyacı hissettiği anki beslenmesidir. Bakın şu hususu annelere çok özellikle hatırlatmak isterim. Yememe sorunu, çocuklarda yememe... ...duygusal bir, e, efendim, duygu dünyasındaki bir kilitlenmenin çok defa işaretidir. Eğer çocuk duygu dünyasında bir takım tahribatlar hissediyor ise... ...veya bir takım e, duygu dünyasına yönelik e, işaretler hissediyor ise bir takım şeyler hissediyorsa, duygu dünyasına müdahale hissediyor ise, çocuk o zaman yemeğe karşı kendisini kilitler. E, zorla yemek yedirmek, acele acele yemek yedirmek, hadi çıkacağız çabuk demek vesaire çocuğun yemeğe karşı tepki oluşturmasına neden olur. E, özellikle de yarıştırarak e, yemek yedirmek doğru değil. Efendim Seval Hanım'ın ikinci mesajı, Çocuklar bir şey yaparken inatlaştıklarında dikkatlerini farklı yöne çekmek ileride nasıl bir problem çıkarır? Mesela dikkat dağınıklığı olabilir mi demiş. Evet çok yanlış bir tutum bu da. Yani çocuklar birbirleriyle e, tartışıyorlar, itişiyorlar, kakışıyorlar. E, efendim bak bak bak bak yukarıda kuş var, bak, bak bak bak aşağıda bilmem ne var falan. Yani çocuğun tam yoğunlaştığı o tartışma kavga esnasında eğer çok bir sorun yok ise anne babaları birazcık rahat olsunlar. Çocuklar birbirleriyle o çekişmeler sırasında, e, inatlaşmalar sırasında aslında sosyal gelişimlerini de tamamlıyorlar. Ha, eğer bir güç dengesi varsa bir çocuk e, kaba, bir çocuk efendim, daha masum, bir çocuk e, vurmaya kırmaya alışmış ve birden çırmaklıyor karşıdakini, elindekini pat diye atıyor. E, o, o takdirde buna sosyalleşmek denmez, o çocuktan çocuğunuzu uzak tutmaya çalışın mümkün olduğu kadar bir süre. Ama normal itmeler, kalkmalar ve iki çocuğun aynı dengede birbirleriyle inatlaşmalarına müdahale etmemeye çalışın. Özellikle dikkatini sakın dağıtmamaya çalışın. Efendim, üçüncü mesajı Seval Hanım'ın okumayalım. Üçüncü e, sorusunu Tuğba Hanım'a geçelim. Tuğba Hanım şöyle soruyor. 30 Temmuz 2006 doğumlu Anıl isimde bir oğlum var. Ben bankada çalışıyorum ve oğluma annem bakıyor. Bu sene oğlumu kreşbe yazdırdım ama bir türlü gönderemiyorum. Geçen hafta günde 2-3 saat kadar annem ile birlikte gittiler. Ama oğlum sürekli ağlıyor. Bugün de okulda yalnız bırakmayı denedik ama yaklaşık 1 saat kadar susmadan ağladı. Ve daha sonra kendine ve okul kapılarına zarar vermeye başladı. Anne anne, oğluma çok düşkün ve hep el ele gezdiler, gezerler. Evde babamız da çok baskıcı, çocuğun ikisinin arasında özgüven ni Hiç gelişmedi ve kreşe gitmesini çok istiyorum diye devam etmiş Tuğba Hanım'ın mesajı efendim şimdi kreş dönemleri de başladı çocukların okul dönemlerinde başladı ne olur şöylesi sahneler yaşatmayın çocuklarınıza yani çocuğunuzu götürüyorsunuz çocuğunuzu bırakıyorsunuz oraya ve çocuk öğretmenin kolları arasında bağıra bağıra anne diyor baba anne, anne anne diye. Ağlıyor, yırtınıyor neredeyse. Efendim öğretmen arkadaşımız da şöyle diyor ise işte ağlar ağlar bir süre sonra hayır efendim olur mu bir süre sonra susar ne demek yani? Çocuğun şu çığlıklarını duymuyor musunuz? Hatta çocuğun o ilk günler ilk gün sendromlarında çocuğu öyle sıkı sıkıya tutan bir öğretmen karşı tarafta da başka öğretmenler katıla katıla gülüyorlar veya veliler gülüyorlarsa e, biz de böyleydik zamanında alışır falan diyor ise çocuk ruhundan çok uzak kaba davranışlardır bunlar. Çocuk anaokuluna gittiğinde, ilkokula başladığı sırada yani içerideki atmosfer çocuğun, çocuğa göre çok yabancıdır. Duvarlar yabancı, kapı yabancı, bir öğretmen diye bir kadın var karşıda o yabancı, efendim zil çalıyor o yabancı, yanında bir çocuk bö diye kendisine bakıyor o yabancı. Çocuk birdenbire kendisini güvensiz bir ortamda hisseder. Ne yapmak lazım? O takdirde çocuğa bir sosyal refakatçi tayin etmek lazım. Çocuk belli bir süre o sosyal refakatçi ile birlikte okula gitmesi, annenin gerekirse yanında oturması, anneannenin yanında oturması ve çocuk içeride bir arkadaş edininceye kadar ve öğretmen ile arasında güven ilişkisi kuruncaya kadar o sosyal refakatçi görevini yapması lazım. Sonra çocuk içeride kendini emniyette ve güvende hissettiği sırada yavaşça o sosyal refakatçi aradan ayrılması lazım. Bu konuyla ilgili biz daha önceden programda yaptık. Şu anda okulların açılma dönemi olduğu için ne olur çocukların ruhlarına böyle e, efendim, çocuk ruhundan uzak sahneler yaşatmayın. Ağlar ağlar alışır ağlar ağlar neye alışır aslında güvensizliğe alışıyor çocuk. Orada kalmaya değil. Efendim Elif Hanım'ın mesajına geçelim. Elif Hanım şöyle soruyor. Oğlum iki aylık sizin önerileriniz üzerine birlikte yatıyoruz. Oğlum ilk bebek, bebeğimiz ve nasıl büyütmemiz gerektiği konusunda yeterince bilgimiz yok. Sürekli yanımda, yanında insan istiyor, kucağında olmak istiyor. Ağladığında karnı tok, altı temiz. Anlayabildiğimiz kadar farklı bir problemi de yok. Omuzumuza kaldırıp göğsümüze sarılır vaziyette susuyor. Bazen o da yetmiyor. Sarılmış bir şekilde ayakta gezdirince susuyor. Efendim. Bir de emerken em, memeyi bırakıp ağlamaya başlıyor. Yine omuzumuza kaldırıp ağlaması dindikten sonra emmeye devam ediyor Elif Hanım'ın iki aylık çocuğu. Şimdi değerli Elif Hanım. İki aylık bir çocuğun insana ihtiyacı vardır. Yani yanında eğer siz varsanız çocuk yine kendini emniyetli hisseder, güvende hisseder. Dolayısıyla anormal bir şeylerden bahsetmiyorsunuz siz şu anda. Yani devamlı yanında insan istiyor. E, siz de insan istiyorsunuz yanınızda devamlı. Böyle yanınızda birisi olmayınca canınız sıkılır. Çocuk da öyle. Hele yeni gelmiş ve yürümesi yok, yürüyemiyor. Yemek yeme kabiliyeti yok. Koşma, şey, derdi, ...koşma kabiliyeti yok, dişleri yok şey yapsın, tüm ihtiyaçlarını sizden gideriyor. Dolayısıyla sizin onun yanında oluşunuz çocuğa emniyet verir, güven verir. Ee, ve sizin kucağınızda yatıyor oluşu, hani eğer üzerinize yatıyor veya kucağınıza aldığınızda... ...döşünüze e, kafasını koyuyor, kulağını koyuyor ise çocuk sizden anne kalbinin atışını dinliyor olabilir... ...sizden sekineyi ve huzuru buluyor olabilir... ...ondan dolayı çocuk... ...birdenbire rahatlıyor... ...emniyeti hissediyor çünkü... ...kalp atışında emniyet hisseder çocuk emerken annenin göğsünü birden bırakıyor ağlamaya başlıyor o takdirde çocukta gaz olabilir gerçi anne sütü içen çocuklarda gaz çok nadir rastlanır ama yine de gaz olabilir ya da ağrıyan bir yeri olabilir hocam ağrıyan bir yerin olduğunu düşünmüyoruz yani çocuklarda kemik batması olabilir çocuk vücudunu o iskelet sistemi tam oturtturmamış olabilir tutuşunuza dikkat edin efendim göğsünüze yatırışınıza dikkat edin ee, çocuk fiziksel bir rahatsızlıktan dolayı birdenbire ağlıyor olabilir ya da sindirim sisteminde bir rahatsızlık olabilir. Sütü yutamıyor olabilir örneğin. O göğsü bırakıp ağlamanın bir sebebi vardır ama çok ciddi alınacak da bir sebep değildir muhtemelen. Sadece onu bir keşfedin, neden, nereye yattığında, nasıl olduğunda ağladığını mümkün olduğu kadar onu o sıkıntılı hale sokmadan sütünü içirmeye çalışın. Efendim bir sonraki dinleyicimizin mesajına bakalım selamlar demiş Kamila Hanım 2006 doğumlu bir kızımız var devamlı kardeş istiyor ben ise kararsızım kardeş kıskançlığından korkuyorum sizce en ideal yaş farkı ne olmalıdır? Çocuk olunca kızıma nasıl davranmalıyım? Seneye okuluna başlayacak okula gidince kardeşi olsa daha mı rahat olur? Demiş Kamila Hanım. Efendim daha önceki programlarımızda söylemiştik. Çocuklar üç yaş, üç buçuk yaştan itibaren, üç buçuk yaşından itibaren kardeşleri olurlar ise, o zaman çocuklar e, kendi duygu dünyasını da birazcık rahatlattıkları için kardeşlerini kıskançlıkla karşılamama gücüne sahip oluyorlar. Eğer çocuk 2,5-3 yaşında özellikle 3 yaşına denk gelen bir kardeşi var ise birdenbire panik yapıyorlar. Çünkü 3 yaşındaki çocuğun minik ergenlik dönemidir. 3-3,5'a üç, üç doğru giden çocuğun. Dolayısıyla minik ergenlik döneminde kardeşi olur ise o zaman çocuk panik yapıyor. Anne sevgisinin biteceğini zannediyor. Her şey ona yöneleceğini zannediyor. Bu yaşa denk gelmesin. Şu anda sizin çocuğunuzun yaşı gayet uygun. 3,5 e, yaşını geçmesini bekleyin. Özellikle 4 yaş olduğu zaman çocuk böyle lokum gibi olur. E, kardeşini kabullenerek e, gidebilir. Efendim, Esma Hanım'ın mesajına bakalım. Selamun Aleyküm Hoca. 26 ve 11 aylık iki kız e, annesiyim. İkinci kızım doğduktan sonra büyük kızım kıskan, kıskanmasın ve kardeşine zarar vermesin diye büyükle çok ilgini küçüğü çok ihmal ettim. Mesela rahat emzirememek gibi ama şimdi de küçük olan kucağımdan hiç inmiyor, sürekli ağlıyor. Programınızı dinledikten sonra anladım ki duygusal boşluktan dolayı bu şekilde davranıyor. Sorum ise çok mu geç kaldım, bu yaptıklarım tadil edilemez mi? Esma Hanım hiç endişe duymayın, hiç geç kalmış değilsiniz. Çocuklarınız 11 aylık ve 26 aylık. Yapacağınız şey, iki yaşları da birbirlerine çok yakın olduğu için belki sizi hırpalayacaklardır ama... İkisine de doyasıya kendinizi verdiğiniz sırada, kızlarınızın isteklerini de yerine getirdiğiniz sırada, yani hiç suni davranışa gerek yok. Büyük kıskanmasın, onun için büyük laz ilgileneyim. İşte küçük şöyle olsun, küçükle böyle. Hayır, hayır. Siz ikisinin de annesiniz yani. İkisine doğal davrandığınız sürece ve çocuklarınız da sizin doğal davrandığınızı, hiçbir ortada bir problem olmadığını Algıladığı sürece hiç korkmayın endişe edecek bir durumla karşılaşmazsınız kardeş kız konusunda. Ama suni davranışlar yaparsanız kızım seni daha çok seviyorum bak o da kardeş gibi böyle bir takım şeyler söylerseniz yalan o zaman. E, kardeşini de seviyorsunuz onu da seviyorsunuz e, gibi suni davranışlar yapmazsanız o zaman e, küçük de size karşı e, bu tutumundan vazgeçeceğini düşünüyorum. Vakit çok geç değil endişe etmeyin. Efendim Ahmet Bey'in bir mesajı var. Şimdi çok hoşuma gitti bu mesaj. İkiz çocuğumuz var e, diye söylemiş Ahmet Bey. Prematüre doğmuşlar çocuklar. Şu an 6 aylıklar. Soru şu. Hocam aynı odada mı kalmalıyız? Aynı yatakta mı yoksa ayrı odada mı kalmalıyız? Ahmet Bey ikiz çocuklarının arasında kalmış. Aynı odada mı? Aynı yatakta mı? Ayrı yatakta mı? Ne yapacağız hocam bu ikiz çocuklarla der gibi bir mesaj yazmış. Efendim Allah çocuklarınızı bağışlasın Ahmet Bey. Sizin mesajınızı okuduğumda aklıma Nazım Hikmet geldi. Nazım Hikmet Abidin Dino'ya, dinoya e, mutluluğun resmini yapabilir misin? Abidin diye sesleniyor. Abidin mutluluğun resmini yapabilir misin? diye ve Abidin Dino'da Mutluluğun tablosunu yapıyor, bir resmini yapıyor. İnternette eğer şu anda eğer internetten dinliyorsanız lütfen bir araştırıp bir bakın. E, görsellerin içerisinde mutluluğun resmi diye abidin Dino'nun, abidin Dino o resimde efendim bir yatak, bir yatağın içerisinde karı koca, yatağın içerisinde iki üç tane çocuk ve hep birlikte birlikte yatıyorlar. Hepsinin yüzlerinde bir tebessüm var. Çatı delinmiş yukarıdan su damlıyor ama hiç kimsenin umrunda değil. Küçücük bir odanın içerisindeler ama hiç kimsenin umrunda değil. Hepsi hep beraber aynı yatağın içerisinde yatıyorlar. Hiç endişe duymayın. İkiz çocuklarınız şu anda altı aylık. Annesine çok ihtiyaçları var bunların. Annesinin kokusuna, annesinin tenine dokunmaya, gece yatarken sıçradığında, birdenbire bir rüya gördüğünde, bir hayal gördüğünde, sıçradığında, gözünü açtığında annesini görmeye ihtiyaçları var. Hep birlikte Abidin Dino'nun efendim mutluluğun resminde olduğu gibi hep birlikte bir yatağın içerisinde şu anda bulunmanızda e, hiçbir mahsur yok çocuklarınızın içerisine güven duygusu salınması açısından baktığımızda. Efendim Kumru Hanım'ın mesajına bakıyoruz. Kumru Hanım şöyle sor soruyor. İki yaşında ikiz bir oğlum ve bir kızım var. Ben çocuklarım bir yaşına girdikten sonra evi onlara göre düzenledim. Şükürler olsun ki çok da engellememeye çalıştım ama bazen tehlikeli yerlere e, yöneldiklerinde veya ağladıklarında başka şeylere yönlendirmeye çalıştım. Annelik sanatı kitabınızda eğer yanlış anlamadıysam bu yaptığım dikkat eksikliğine yol açabilir diye yazmışsınız. E, bunu artık hiç yapmayayım mı diye sormuş efendim, Kumru Hanım. Evet çocuklar bir takım olumsuz davranışlar sergilediklerinde anne baba geçici bir çözüm olarak çocukların dikkatini dağıtmaya çalışıyorlar. Halbuki çocuk bir konuyla meşgulken ruhen bir salınım yapar meşgul olduğu konuya. Duygu dünyası olarak bir salınım yapar meşgul olduğu konuya. Oturmuş efendim çocuk bir şeylerle oynuyor diyelim. Eğer o oynadığı şey tehlikeli ise endişe duymayın kaldırın o oyun, oynadığı şeyi bıçakla oynuyor. Kaldırın efendim bıçağı. Ağlıyormuş o sırada sizinle iktidar mücadelesi yapacak ağlayabilir. Tehlikeli şeyden çocuğu uzak tutma açısından. Ama yok siz bunu yapmıyorsunuz. Efendim bak bak bak bak yukarıda kuş var. Bak bak bak ben sana şimdi balkona çıkartacağım. Gel hadi kucağıma deyip çocuğu yanınıza alıyorsunuz. Bu ileride çocuğun duygu olarak derinleşmesine ve dikkatinin... ...yoğunlaşmamasına neden olur. Çünkü siz çıkartıyorsunuz dikkatini o salınım yaptığı yerden. Hemen burada bir hatırlatma yapayım. Birçok anne baba çocuklarına kanı kaynadığı için... ...çocuk bir kenara geçmiş, elinde bir oyuncaklar var... ...böyle ileri geri bir şeyler yapmaya çalışıyor... ...baba birden giriyor odaya, çocuğu pat diye kucağına alıyor... ...öpüyor, kokluyor, geri oyuncak gibi çocuğu... ...sanki bir eşya gibi, bir mal gibi o evin içerisinde... ...tekrar pat diye oyuncakların karşısına koyuyor. Yani çocuk o sırada oyuncaklara yoğunlaşmış iken babasını tatmin etme aracı olarak baba kucağına aldı ve yoğunlaştırdığı yerden uzaklaştırdı. Bu takım davranışlar çocuk dünyasına yakın olmamanın bir işaretidir. Çocuğa saygı duymamız lazım. Oyun oynuyor ise o sırada kendini geliştiriyor ise lütfen sessiz olun, incitmeyin. Çocuğun dikkatini dağıtacak bir takım şeylerin içerisine girmeyin. Efendim zaman ilerlediği için diğer mesajları hızlıca geçelim. Kardelen e, rumuzuyla göndermiş olan bir mesaj var. Efendim iki buçuk yaşındaki kız çocuğuna e, hanımefendi din ve ahlak eğitimi adına neler tavsiye edersiniz? Hangi kitapları ve eğitici oyunları alabilirim diye e, söylemiş. Efendim iki buçuk yaşındaki çocuklar e, din ve ahlak eğitimi, moral eğitimi konusunda... Yani akli eğitim döneminde değildirler. Bu dönemde çocuklara eğer vereceğiniz, yapacağınız en iyi iyilik şu olur. E, Kur'an ezberleme, sure ezberleme, dua ezberleme kısmında çocuklar çok yeteneklidirler. Çok kabiliyetlidirler. Çocuğunuza bol bol dinletin. Öğretmeye çalışmayın. Arabanıza bindiğinizde koyun cd'nizi, Kur'an okunsun. Efendim evinizin içerisinde ee, garip garip sesler çıkartan böyle çocuğun hızını ve ritmini artırıcı e, müzikler dinlemek yerine televizyon bir tarafta açılmış orada garip garip böyle patırtı kütürtü gürültülü bir evde, çocuğa sunmak yerine açın manevi atmosfere ait olan e, din ve ahlak eğitimi sorduğunuz için bunu söylüyorum. Efendim, CD'lerde Kur'an dinletin, dua dinletin. Öğretmeye çalışmayın dediğim gibi tekrar tekrar dinletin çocuğunuz için yapacağınız en iyi iyilik bu olur diye düşünüyorum. Efendim Şule Hanım'ın bir mesajı var Adem Bey merhabalar 15 aylık bir kızım var. Sinirlendiği zaman ya da istediği bir şey olmadığı zaman elleriyle kafasına vurup saçını çekiyor. Ben tepki vermemeye çalışıyorum. Bana inat yaptığını düşünüyorum. Ama bu durum beni üzmeye başladı. Yaklaşık bir aydır böyle. Efendim çocuklar eğer bir şeyleri elde etmek için kendi kafasını yere vuruyor saçını çekiyorlarsa bırakın çeksinler. Saçlarını yoluyorlarsa bırakın yolsunlar. Ama eğer çocuk bir de şunu algılıyorsa anne, anne kendisine bakarken sanki dalga geçiyor gibi hiç ilgilen. Efendim, ...hiç ilgilenmiyormuş gibi, ilgilenmemenin altında da böyle e, bıyık altından gülüyormuş gibi bir şey hisseder ise çocuk o zaman hırsını daha da arttırır. Bizim burada kullandığımız teknik kelime, anahtar kelime şuydu. Duyarsız bir sabır içerisinde bekleyeceksiniz. Oturun gazetenizi okuyun ve o sırada ona hitap edin. Yani eğer istediğin kadar ağlayabilirsin... Ağlaman geçtikten sonra istersen konuşalım diye o saç baş çekmenin kafasını sağa sola vurmanın bir işe yaramadığını, sizin hiç üzülmediğinizi, sizin hiç sevinmediğinizi, duygu dünyanızı hiç harekete geçirmediğini kendisine böylece göstermiş olun. Efendim son bir dakika kaldı ve önümde mesajlarınız da kaldı. Efendim eğer izin verirseniz bu mesajları ve bugün gönderdiğiniz mesajları yarınki programımızda olduğu gibi devam etmeye çalışalım. Nasıl göndereceğinizi sorularınızı da tekrar edeyim arzu ederseniz çocuk deyip geçmeyin çocuk deyip geçmeyin et burchefem.com.tr Efendim yahut da www.ademgunes.com web sitesine girdiğinizde Adem Güneş'e sor butonunu tuşladığınızda yazacağınız mesajlar efendim burada cevaplandırılacak yarından e, yarında. Efendim bize ayrılan sürenin burada sonuna geldik. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.